Bid'at-ı diye bir mefhum vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmadığı her şey bid'at değildir. Lakin şöyle bir soru geliyor aklıma. Peygamberin yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Peygamberin yapmayıp ashabın yapmış olduklarından da örnekler verebilir misiniz? Evet aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir şeyi yapmamış olması, o şeyin yapılmaması gerektiğini göstermez. Buna delil olmaz. Çünkü Efendimizin bir şeyi yapmaması muhtelif sebeplerden olabilir. Ya yapmasını gerektirecek bir durum olmamıştır, onun için yapmamıştır. Veya yapması durumunda ümmetine farz kılınacaktır, böyle bir endişe vardır, ümmetine olan şefkatinden dolayı onu yapmaz. Veya Efendimiz döneminde bilinen bir şey değildir, daha sonra bilinen bir şey haline gelmiştir. Bunun muhtelif sebepleri olabilir yani. Dolayısıyla Efendimiz bir şey yapmadı, biz nasıl yapalım anlayışından hareket edersek işte Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhuma arasında Kur'an'ın cem edilmesi hadisesinde böyle bir şey yaşandı. Efendimiz döneminde Kur'an mushaf haline getirilmedi. Dağınık muhtelif yazı malzemeleri üzerinde idi ayetler. Ee, Yemame savaşından sonra Kurra sahabiler büyük ölçüde şehit olunca Hz. Ebu Bekir, Kur'an'ı ezbere bilenler aramızdan çekilip gidiyor, unutulabilir. Dolayısıyla bunu bir kitap halinde, iki kapak arasında toplayalım dediğinde Hz. Ömer itiraz etmişti. Resul-i Ekrem vesselamın yapmadığı bir şeyi biz nasıl yaparız diye. Efendimiz böyle bir şey yaptı mı? Yapmadı. Hz. Ebu Bekir yaptı mı? Yaptı. Kötü mü yaptı? Hayır, iyi yaptı. Allah razı olsun. Çok hikmetli bir iş yaptı. O, o işi yapmasaydı Kur'an unutulabilirdi. O o işi yaptı ve اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ve وَاِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ayeti kerimesinin e, masadaki müfadı tahakkuk etmiş oldu. Allah Teala onun vesilesiyle zikre hakimi korudu. Böyle korudu. Bid'at mı? Evet bid'at. Efendimiz döneminde yapılmadığı için. Gerçi benim sünnetime ve Raşid halifelerimin sünnetine tabi olun, sarılın hadisi, onların yaptığı işin de sünnet olduğunu ifade ediyor bize. Ama Efendimizin yapmadığı bir şeydir bu neticede. Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesi böyledir mesela. Efendimiz döneminde Medine'nin nüfusu az, mescit mevcut haliyle yeterli geliyor. Hz. Ömer döneminde Medine'nin nüfusu çoğalıyor, cemaati almaz hale geliyor yıkılıyor duvarları genişletiliyor daha sonra bu genişletme faaliyeti bugüne kadar devam etti geldi bunların hiçbirisi Efendimiz döneminde yoktu bu ve benzeri örnekler teravih namazı diyebilirsiniz başka hususlar e, aklınıza gelebilir Efendimizin yapmadığı şeylerdir biz yapıyoruz ama sünnete aykırı hareket etmiş olmuyoruz Hatta tam tersine belki sünnetin gereğini yerine getirmiş oluyoruz.